Bütün sıfatları kendine ait ve başkasında bulunmayan özellikleri vurgular. Esma-i Hüsna'sı da öyledir. Bazı isimler veya sıfatlar Cenab-ı Allah ile diğer varlıklar arasında müşterek gibi görünse bile bu müştereklik isimde ve daha başka hususlarda olsa bile son derece sınırlı ve mahtuptur. Mesela Cenab-ı Allah basirdir ve basar sıfatı vardır. İnsanın da, insan da basirdir, görür yani ve görmek sıfatı vardır. Ancak insanın ve diğer canlıların görmeleri organlarının mevcudiyetine ve sağlamlığına bağlıdır. Böyle olmakla birlikte de çok sınırlıdır. Mesela biz insanlar gördüğümüz nesne bizden uzaklaştıkça onu gerçek büyüklüğünden gittikçe daha küçük görürüz. Yani onu hakik şekliyle göremeyiz. Gördüğümüz cisimlerin ancak bir veya iki yüzeyini veya sınırlı yüzeyinin sınırlı bir kısmını görebiliriz. İçini dışını ayrıntılarını göremeyiz. Tespit edemeyiz buna benzer. Görmemizi yani sınırlandıran ona bir takım şartlar getiren çok şeyler var. Karanlıkta mesela göremeyiz. Gözlerimizi kapatırsak göremeyiz gibi. Görmenin önünde engel olmamalı. Gözde kusur olmamalı. Mesela ben Gözümdeki kusurları gidermek için, doğru görebilmem için, sağlıklı görebilmem için gözlük kullanmak ihtiyacını hissediyorum. Gözü olduğu halde tamamıyla göz sağlıklı olmadığından dolayı göremeyenler de var. Ve buna benzer görmemizi sınırlandıran, şartlandıran, görmemizin tabi olduğu şartları o kadar çok ki, saymakla bitmez. Ama Cenab-ı Allah hakkında bulunan hiçbirisi söz konusu değil. Allah'ın görmesi için görme organına ve görmek için zorunlu olan şartlara ihtiyacı yoktur. Bizim görmemiz bizi etkileyen şartlardan o etkilenmez. Ve buna benzer, yani görmek bir kemal sıfatıdır, doğru. Fakat kemal sıfatı olan bu görmek insanda, ve diğer canlılarda son derece mahdud ve şartlara tabidir. Ancak Cenab-ı Allah'ın görmesi için hiçbir şart ve hiçbir hudut, hiçbir sınır mevzu bahis değil. Cenab-ı Allah ile diğer canlılar arasında ve biz insanlar arasında ortak veya benzer gibi görünen bütün isim ve sıfatlarında bu böyledir. Allah'ın bize benzeyen veya bizde ismen bulunan, Allah'ta da bulunan isim benzerliğinden ibaret bu e, sıfat ve isimler Cenab-ı Allah'ta mutlak kemali ifade eder. Bizde olmayanlara göre kemal ifade etse bile son derece göreceli ve sınırlıdır. İşte hayat da böyledir. Cenab-ı Allah burada huvel hayy diyor. Yani uluhiyetin mutlak... Özellik ve şartlarından birisi diri olmaktır. Çünkü diri olmayınca göremez, işitemez vesaire vesaire. İnsanda da ay vasfı sıfatı var. Diri olmak sıfatı. Fakat sınırlıdır. Hepimizin Cenab-ı Allah'ın ilminde Doğum vakti ve ölüm vakti bellidir. Hayatımızın etkinliği de bellidir. Hayatımızda ne yapabiliriz? Etrafımızı nasıl etkileriz, nasıl yönlendiririz bellidir ve sınırlıdır. Ama Cenab-ı Allah burada hay olarak hem hayatı kendindendir. Biz Allah bize hayat vermese hayat sahibi değiliz. Ama Allah bütün zat ve sıfatı ile cemali ile kendindendir. Daha doğrusu hiçbir şeye var olmak için ve ne, ne sıfat ve nitelikleri veya isimleri için başka bir varlığa ihtiyaç yok. Burada da hayatta olmayı Cenab-ı Allah niçin özellikle vurgulamıştır? Çünkü konu Cenab-ı Allah'ın tevhid edilmesidir. Mabudun en dikkat çekici vasıflarının başında ne gelir? Hayatta olmak gelir. Nitekim başka yerde Cenab-ı Allah putları ve putlara ibadet edenleri denkit ederken siz ancak kendinizin taktığı hakikatleri olmayan isimlere ibadet ediyorsunuz diyor. Hayatları yok. Görmeleri yok. idrakleri yok. Bir yüz Hayat emareleri yok. Peki bazen insanlar kendileri gibi sınırlı ve şartlı hayat vasfına sahip olan varlıklara ibadet etmiş olmaları onları hayat sahibi kılıyor mu? İlah'a yakışan ve ilah için gerekli olan hayat vasfına Sahip kılmaz. İnsanoğlu Allah'tan başka hayatı olan bir varlığa ibadet etse bile onun o hayatı kendinden değildir, mutlak değildir, sınırlıdır. Zaman ve şartlarla mahnuttur. Onlarla sınırlıdır. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah, la ilahe illahu, kendisinden başka ilahın olmaması için Hayat vasfına da sahip olması lazım. O halde müşriklerin veya başkalarının veya da insanların Allah'tan başka ilah diyerek, Rab diyerek mağbud edindikleri varlıklarda evvela hayat vasfı yok. Hayat vasfı yoksa ilahlığı da mevzu bahis olamaz. Diyelim ki zorlayarak ilahlık vasfını koyduk veya gafletten dolayı koyduk. Fark edemedik. Ondan başka o zaman onun gibi kısır olan bütün başka varlıkları da veya herhangi birilerini de ilah kabul etmek gibi efendim, politeizm dedikleri çok tanrıcılık, şirk ortaya çıkar. Ondan dolayı madem Allah hayatta olan diri olandır her zaman ve ondan başka ilah yoktur. O halde başta söylemişti ya 60. ayet-i kerimede bana dua edin, duanızı kabul edeyim diye. O halde diyor, <gülüyor> Dininizi, ibadetinizi, akidenizi yalnız ondan almak suretiyle, ibadetiniz yalnız ona yapmak suretiyle ona halis kılın. Böyle yaptığınız için de Allah size bu hidayeti verdiği için de hamdin yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi Allah'a ait olduğunu bilin. Demek ki her güzel şeyin kemali en mükemmel şekli ve mükemmel mertebesi Cenab-ı Allah'a mahsus. Durum bu iken Cenab-ı Allah buna bağlı olarak madem tevhid Böyle bir aklın ve mantığın bir zorunluluğudur. Risaletin tebliğ mantığı gereğince bu kaçınılmazdır. O zaman onlara Resulullah Aleyhisselatü dolayısıyla bütün müminlere kıyamet boyunca Allah'tan başka herhangi bir ilaha tapınan hevasına da olabilir. Herhangi bir varlığa da olabilir. Ne bileyim kendisi için yasalar koyan bir kurum da olabilir. Din vaz eden bir varlık da olabilir. Bütün bunlar hakkında Cenab-ı Allah İslam'ın rasullere ve dolayısıyla ümmetlerine verdiği bir emirdir. Diyor ki: Taydibilah. Kul inni lumiitu min Peki sizin Allah'tan başka kendilerine ibadet ettiğiniz varlıklara benim ibadet etmem bana yasaklanmıştır. Bana yasaklandı. Sizin Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz. Çünkü az önce değil mi? Gördüğümüz 65. ayet-i kerimede. Dininizi ona halis kılarak ona dua ve ibadet edin. İşte burada ayet-i kerime o hakikati bir daha vurgulayarak bunu da bir de ilan etmesini emrediyor Resulullah'a yani bize de aynı zaman. De ki şüphesiz bana sizin Allah'tan başka Allah'ı bırakıp kendilerine dua ve ibadet ettiğiniz varlıklara ibadet etmen bana yasaklandı. Neyle yasaklandı? Öyle ya, Peygamber Aleyhisselam müşrik bir toplumda onlarla beraber yaşıyordu. Bu kitap ona gönderilmeden yani risalet ona verilmeden önce evet belki Resulullah hayatıyla onlar gibi putlara ibadet etmiyordu. Bak onları vahdaniyete de davet etmek gibi bir görev bir yoktu. Çünkü ona o zaman sorsalardı senin dediğin bu Allah nedir? Deseydi verecek cevabı olmazdı. Çünkü henüz vahi almamıştı. Ne zamana kadar 40 yaşındı. Vahiy bir mağarasında ona ilk geldiği vakit. İşte burada lemma caani el beyinat rabbi bunu ifade ediyor. Bana sizin Allah'tan başka Dua ve ibadet ettiğiniz varlıklara ibadet etmem ne zaman yasaklandı? Rabbimden o beyinat bana geldiği zaman. Cenab-ı Allah, daha doğrusu Cenab-ı Peygamber ne Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinde ne de herhangi bir hadiste bu kitap ve bu vahiy ben size söylüyorum, bu benim eserimdir demiş. Değildir. Bunu hissettirecek en ufak bir ifade yok. Aksine benim size ve bana şirk ne zaman yasaklandı ve ben size bunu ne zaman yasakladım, sizi ne zaman tevhid'e çağırdım ve kendim ne zaman tevhid'e bağlandım? Lema <gülüyor> Rabbi. Rabbimden apaçık deliller, belgeler, ayetik kelimeler. İlahi vahyin bildirdiği gerçekler geldiği zaman Allah'tan başka kendilerine dua ve ibadet ettiğiniz varlıklara benim de ibadet etmem bana yasaklandı. Ve umirtu en uslime li rabbil alemin ve alemlerin Rabbine teslim olmam emrum. İnsanlar İslam'ın bu iddiasıdır ve çok kolay ispatlanacak bir iddiadır. Allah'a ibadet etmedikçe hür olamazlar. Allah'tan başka kim olursa olsun, ne olursa olsun herhangi bir varlığa ibadet ettikleri takdirde de esaretten kurtulam. Esaretten kurtulmanın, özgürlüğe kavuşmanın Gerçek anlamda özgür olmanın tek adresi var. Alemlerin Rabbi Allah'a teslim. Başka bir adresi yok. Bunun adresi liberalizmdir derseniz, liberalizm güya serbestlik ve özgürlük demektir, değil mi? Terim olarak da terim olarak da açıklamaları böyledir yani. Bırak yapsın bırak etsin. Bundan daha büyük özgürlük olur mu görülmüşler. Yok öyle değil. Bunu kabul eden insan gerçekten nefsinin ve şeytanının esiri olmuştur. Onun kölesi olmuştur. Farkında olup olmaması durumu değiştirmez. Çünkü zaten kendi nefsinin esiri, şeytanının esiri olduğu sloganlarından okunuyor. Bırak yapsın bırak etsin. Neye göre yapacak edecek? Eğer ilahi vahyin emrine göre hareket etmiyorsa kendi nefsine göre hevasına göre yapacak Üstelik kendileri de aynı iddianın arkasında da durmuyorlar. Arkadaş bu liberalizm dediğin bırak yapsın bırak etsin. Müslüman olarak benim için de geçerli midir? O zaman sen bırak Beni dinimin gereğini yerine getireyim. Liberalizmin beşi Fransa'da son otuz yılda, ırk yılda, elli yılda, hatta bu liberalizmin çıktığı andan itibaren gerek Fransa'nın içinde gerek Fransa'nın dışında. Kendilerinden olmayanlara neler uyguladıklarını, hangi terörleri, hangi zulümleri, hangi baskıları uyguladıklarını tarih çok güzel ortaya koyuyor. Ve biz günümüzde bunları çok güzel yaşıyoruz, görüyoruz, anlıyoruz. Orada fiilen bulunan Müslüman kardeşlerimiz bunu çok daha rahat anlayabiliyorlar. Yani biz ancak nefsimizin ve şeytanımızın emri doğrultusunda liberaliz diyoruz. Bunu ister ifade etsinler ister etmesinler. Liberalizmlerinin hakikati budur. Dolayısıyla biz diyoruz ki insanlığın, beşeriyetin özgürlüğünün teminatı ve adresi İslam'dır. Eğer insanlar alemlerin Rabbine teslim olmuyorlarsa kendileri gibi Allah'ın yarattığı herhangi bir varlığa teslim olur. Yani onun iradesinin esiri oluyorlar. Eğer varsa o da iradesi. Hepsinin de arkasında onları oynatan kukla oynatıcıları da şeytandır. Amerika'nın da kuklacısı şeytandır gerçekte. Rusya'nın da, Fransa'nın da, Almanya'nın da, İngiltere'nin de kısacası bütün küfür odaklarının küçüğüyle, büyüğüyle hepsinin kukla oynatıcısı şeytandır. Şeytanın elinde oyuncaktırlar. İblisin kullarıdır bunlar. Öyle ya Cenab-ı Allah onun için Yasin suresinde iki tane mabut var temelde diyor. Yasin suresinde. Ne diyor? Estağidu Alam فَلَمْ اَعْهَدْ ya bani بَن۪ي اَدَمَةً اَلَّا Şeytan. الشَّيْطَانُ Evvela yanlışlıktan kurtarma gelir ondan sonra güzelliklere sarılma imkanı ortaya çıkıyor. Buna takliya ahliyeden öncedir demek deniyor. Hani önce bir alanı boşaltacaksınız pisliklerden, ondan sonra o alanı güzelliklerle dolduracaksınız. Yer ki Cenab-ı Allah, "Elem ahadilekum ya bani adem en la ta'budu'ş şeytan." Ey Adem e bunları ben size ahdetmemiş, emretmemiş miydim? Şeytana ibadet etmeyin diye. Niçin? Çünkü innehu lekum adû mubîn. Şu ayet-i kerimedeki hakikati bir beşeriyet almasa, idrak etse, Allah'ı dünyanın cehresi değil. Allah'ın üzerimizdeki beşeriyet, insanlık üzerindeki eğer gazabı varsa, azabı varsa kaptar. Nimetlerin nereden yağdığını idrak edemez anlayamayız. Vecud nimetler sen kat kat fazlasına nail ol. İnsanlık Çünkü diyor şeytan. şeytana ibadet etmeyin. İnnehu lekum bi. bu birinci taraf. ibadetin birinci tarafı. Şeytana ibadet etmeyin dedi Allah Cenab-ı Allah Celle, Celle Şeytan da aksini söylüyor. Allah'a ibadet etmeyin bana ibadet edin. Cenab-ı Allah da diyor ki ve يُعْبُدُون۪ي هَذَا صِرَةٌ مُسْتَقٍ İkinci tarafta da Cenab-ı Allah bizi şeytana ibadetten uzaklaştırdıktan, onu yasakladıktan sonra ben size bunu emretmemiş miydim? Şeytana ibadet etmeyin. O sizin apaçık bir düşmanınızdır. Ama bana ibadet edin. İşte dost doğru budur. Gerçekte demek ki sadece bir tane hak mağmud vardır ve bir tane batıl mağmud var. Hak mağmud uydurma da olsa göstermelikten hak yolda tutmak için de olsa ikinci bir mağbudu kabul etmez. Kendisinden başkasına teslimiyeti kabul etmez. Ama batıl mabut için fark etmez. Kendisinin de zaten mabut olmadığını bildiği için. Onun için bütün mesele insanların Allah'a ibadet etmemesini sağlamak. İbadet etmemeleri yeterlidir. Etmemeleri yeterlidir. İlla görünüşte şeytan andıran, çağrıştıran heykeller bilmem neler vesaireler veya ne bileyim ikonlar bir şeyler yapmalarına gerek yok. Bu mudur? O halde Cenab-ı Peygamber'e vahiy tevhid ile geldi erzi beraberinde getirerek geldi. Alemlerin Rabbi Allah'a teslimiyeti esas alarak. Gerçek özgürlük şeytanın esaretinden kurtulmakla elde edilir. Bu birinci adım, ikinci adım da Allah'a teslim olmakla. Ne demek Allah'a teslim olmak? Biz bizim dinimiz ne dediğimiz zaman İslam. Hala babalar Mutlaka öğretiyorlardır çocuklarına. Çocuklarımızın dilleri bir zamanlar bizim kültürümüz buydu. Açılır açılmaz soru cevap halinde Rabbim kim? Allah. Peygamberin kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın ne? Kur'an-ı Kerim. kâbe neresi Kabe? Gibi sorularımız sorulur. Cevapları da öğretilerek böylelikle soru ve cevap faslında bir de biraz bizi onur etmek için bir komşumuz, dostumuz, ahbabımız geldiği zaman bunlar sorulur. Biz cevaplarını verirdik. Onlar da maşallah der, sevinirler, barakallah der, takdir ederler. Biz de kendimize gelirdi. Ve bu sevhid bu şekilde terbiyeyle çocuklarımızın zihnine işlenir. Teslimiyeti öğreniyorduk farkında olmadan. Şimdi bu teslimiyetten mahrum olduğumuz için ne olacağımızı şaşırdık. Ne olacağımızı şaşırdık. Çocuklarımız ne olacaklarını şaşırdılar. Nereden rüzgar esiyorsa oraya gidiyorlar. Sosyal medya onların inançlarını, kafalarını, zihinlerini nereye çeliyorsa oraya gidiyorlar ve biz onlara belki bir şey yapamıyoruz. Anlatamıyoruz. Doğruyu görmelerine yardımcı olamıyoruz. Velhasıl ne yapıp edip Yetiştirdiğimiz veya yetişmekte olan nesle de, uşağı da artık harfin, alfebenin hangi kuşağı iseler. Evvela bizim de onların da yakalamamız gereken, tanılmamız gereken bir hakikatten onları haber. Allah'tan başkasına ibadet etmeyecek, ilah demeyecek ve onun dinine teslim olacak. Niçin? Neden? Bunun bir gereği var. Bir dayanağı, bir sebebi var. Niçin biz Allah'tan başkasını ilah edinmeyeceğiz? Niçin biz hayat nizamımızı, inanç sistemimizi, ahlakımızı, ekonomik ve siyasal ilişkilerimizi, her türlü tasavvurumuzu, değerlerimizi Niçin Allah'tan almalıyız? Çünkü o bizim ilahımızdır, biricik ilahımız. Ve ister farkında olalım, ister olmayalım, ister iddia edelim, ister etmeyelim. Gerçek manada bu dediğim ve bunların kapsamına veya benzerlerine dahil olan diğer bütün hususları biz kimden alıyor ve kimden kabul ediyorsak bizim ilahımız da odur. E Cenab-ı Allah diyor ki, alemlerin Rabbine teslim olun, yalnız ona ibadet edin. 66. ayet-i kerime, 67. ayet-i kerimede de bunun gerekçesini ve sebebini anlatıyor. Bu söyleyeceğim hususları adeta, öyle diyor, bu söyleyeceğim hususları kim yapıyorsa ona ibadet edin, onu ilah bilin, ona teslim olun. Ama diyor ki, hayır diyor, bir kişi var bunları yapan, o da benim. Ne yapıyor? Sizi topraktan yaratan odur. Yani sizin ilk atanız Adem'i topraktan o yarattı. Var mı Adem'i yaratmak için Allah'la ortak olan bir başka varlık? Yok. Yaratan odur. Sonra neden yarattı min nutfe? Anne karnında erkeğin ile yumurtacığın birleşmesiyle birlikte insan oğlunun topraktan sonraki vakti gelince doğumundan makul ve belli zaman önce anne karnındaki yaratılışı budur. Bu nutfe belli bir süre sonra alaka haline geliyor. Alaka aslında sülük demektir. Sülük kanla beslenen küçük bir canlıdır biliyorsun. Kan emerek büyür. İnsan oğlu da anne karnında nutfeden sonra tıpkı bir sülük gibi annenin kanından beslenerek Belli bir aşamaya gittik. Anne karnındaki bundan sonraki diğer iki aşamadan bahsedilmiyor burada. Kemik yaratılma ve kemiğe et giydirilme aşaması. O daha önce hatırlarsanız Tü'minun suresi ile Hac suresinin başlarında tafsilatlı olarak anlatılıyor. Sonra diyor sizi bir alakadan yani bir sülükten yarattık. Sonra diyor ثُمَّ يُحْرِجُكُمْ تِفْلًا Sonra sizi annenizin karnından bir bebek olarak çıktı. İnsanın nutfeden doğuma kadar kaldığı anne karnını cenab Allah Kararun mekin diye nitelendir. Çok sağlam bir korunaklı bir karargah. Habipler bunu uzun uzadıya izah eder. Bu işin uzmanları. Ne kadar sağlam. Sülük dedik değil. Allah besleniyor fakat sadece öyle değil. Kanı bir yere yapışarak diyor. İşte insanoğlu da anne karnındaki bu aşamada aynen sülük gibidir. Rahmin bir tarafına yapışır ve oradan emdiği kan ile. Vakti gelince de bizi bir bebek olarak anne karnından çıkar. li <Sessizlik> Niçin bu az önce Dikkat ederseniz 65. ayet-i kerimede huvel hayy diyordu. Cenab-ı Allah sadece diri değildir. Aynı zamanda hayatı verendir. İşte Adem babamızı topraktan hayy yaptı. Hayat sahibi kıldı. Anne karnında da nutfeden itibaren bizi canlandırdı hayat sahibi. Ve diğer her bir varlığı kimisini yumurtada kimisini Efendimiz'e söyleyeyim Annesinin karnında, rahminde canlandırıyor. Vakti gelince de o bulunduğu karargâhtan ne yapıyor? Çıkartıyor. E bunları yapıyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla ilahımız odur. Başkası olamaz. Veya kim bunları yapabiliyorsa hadi onu ilah edinelim diyelim. Bakacağız yine varacağımız adres bellidir. Cenab-ı Allah'a kulluktur. Başka bir neticeye ulaşmaya imkan yoktur. Sonra ne oluyor? Sümme li tebluğû Sonra Allah sizi yaşatır. En güçlü çağına çağınıza erişinceye kadar size bir ömür verir. Sonra da yaşlanırsınız. Yani Cenab-ı Allah burada bize hayat Ta yani bize hayat sahibi kıldığı biz mahluklarına hayatın yasasını ve kilometre taşlarını öğretiyor. Anne karnından sonra bizim önemli aşamalarımız bebeklik dönemi ve en güçlü zamana gelmeye başlayacağımız zaman çocukluktan sonrası dönem dumme şuyuha bir yere gelirsiniz yükselirsiniz yükselirsiniz en güçlü halinizden sonra bu sefer o aşağı inmeye başlar hepimiz öyle. Aşağı aşağı içiyorsunuz. Niçin bu kanun ilahidir? Ama herkes mi yaşlanıncaya kadar Yaşar? Yok. Onun için cenab Allah arkasından bunu söylüyor. Ve minkum men yuteveffa min kabl. Kiminiz bu aşamalara gelmeden önce ölür. Min kabl. Burada izafet esiliyor. Yani min kablü mese neden önce belirtilmiyor. O halde Min kabili tamamlamak için doğmadan önce hatta ve hatta anne karnında nutfe haline geldikten sonraki bütün aşamaları da kapsar. Herhangi bir vakitte bu aşamalardan birisine varmadan önce de ölüm olabilir. Ama evfii genelde anne rahminden çıktıktan sonraki hayat hakkında kullanılır. O hayatın Ölümle neticelenmesi hakkında kullanılır. Yani kiminiz bebekken ölebilirsiniz, kiminiz en güçlü çağınıza varmadan önce ölür, kiminiz yaşlanmadan önce var ölür, kiminiz de Allah'ın nasip ettiği kadar zaten herkes öyle yaşlanırsınız ve vadeniz olunca ölürsünüz. Ama bu neye göre oluyor? Hani bırakın yapsın, bırakın etsin diyenler ve benzerleri kendi hayatlarını bir uzatsınlar istiyorlarsa. Veya hayatlarında karşı karşıya kalacakları, kalmaları Allah'ın takdiriyle tayin edilmiş. Herhangi bir şeyi önlesinler. Mümkün mü bu? Yok. O halde nereye gidiyorsun ey insan? Kime baş kaldırıyorsun? İtirazın kime? Bu böbürlenmen niçin? Bu burnunun dikine gitmek neden? Bu Allah'a teslim olmayı niçin kendine yediremiyorsun? Allah'a teslim olmak kadar insanın kalbine rahat ve huzur veren yok. Hiçbir şey yok. Allah'a teslim olduğun zaman gerçekten kurtuluş olur. Ani peygamber Aleyhisselam harika özetlemiş. Eslim, eslem. İslam al, selamet bulursun. Her türlü sıkıntıdan, dertten, kederden, endişeden, tasadan, sıkıntıdan, dertten. Kurtulmanın tek yolu var İslam'a gir. Allah'a eslim ol ama her halükarda yani kiminiz de onlardan önce ölür veli teblugu ecelen musamma bunların hiçbirisi ecelsiz vadesiz değildir ne zaman hangi aşamada hangi yaşta hangi günde hangi saat anda ölürsek öledim bu her birimiz için ayrı ayrı ismi konulmuş, tespit edilmiş bir vadedir. Beşir er yar soy şu nefesini alınca ömrü bitecek veya verince bitecek. Bitti. Bunu ne bir nefes ileri götürmek mümkün, ne bir nefes erkene almak e Bu bütün her bir varlık. İşte ayet kelimenin son iki kelimesi de bu konuda ifade yerindeyse taşı geldiğine koyuyor. Ve allekum ta'kilu. Ve akıl erdirmeniz için bunları aklederek neticede Allah'tan başka bir mabut, bir ilah, bir şeriat koyucu, bir hüküm koyucu olmadığını İdrat etmeniz için biz bunları işte konunun başlangıcını teşkil eden hayat burada 68. ayet-i kerime tekrar hayata dikkat çekerek bu konu ne yapıyor? Nihayete erdiriliyor ayet-i kerimelerden. 68. ayet-i kerimede diyor ki Tuvellezi yuhyi ve yumi Allahu Akbar Hayat veren de, öldüren de. Demek ki hayat süremiz ne olursa olsun, yaşadığımız hayat nice olursa, nasıl olursa olsun, bizim hayatımız bir hayata başlamak bir de hayatı bitirmek iki nokta arasında bu iki noktayı ve dolayısıyla arasını da halk eden var eden, takdir eden odur diyor Cenab-ı Allah. Bu elledi lezi ve yumi <gülüyor> hayat veren odur, öldüren de odur. Bu sebeple diyor ve izâ qada emran fe innemâ yekûl lehû fe Bu sebeple diyor bir emri hükme bağladığı zaman olmasını hükmettiği zaman sadece ona ol der ve o da hermen olu verir. Her bir hadisenin bir oluş süreci vardır ve Cenab-ı Allah ol dediği zaman o sürecini de Tayin ve tesbit ederek, mahlukata emrederek, emri altındakilerin onu öylece gerçekleştirmelerini ister. Gökler ve yer de böyle yaratıldı ama ol emriyle ol demesi ne oldu? Altı gün oldu. Hangi altı gün? Bildiğimiz 24 saatten ibaret altı gün mü? Değil. Çünkü o zaman Bugünleri oluşturan güneş yoktu. Cenab-ı Allah'ın gökleri ve yeri yaratması altı gün, altı aşama. Ne kadar sür? Bazen bakıyorsunuz bir fosil bulunuyor, bir rakam söylüyorlar ya. Bunlar ne diyorlar diyor? Kendilerine göre elbette bir takım delilleri var, bir takım parametreleri var. Onları ölçerek onlara dayanarak söyler. Ama kapsamımıza sığmayacak rakamlarla bazen karşılaşıyoruz. Bunlara olabilir diyoruz. Ama verilen zaman aydik kelimenin anlaşılması açısından diyorum. Bakıyorsunuz milyonlarca yıl. O halde tüm feykun emri ol der hemen olu verir. Yani anlamında işte ol dedim oldu öyle mi? Hayır. Her bir oluşun ve oluşumun kendisine ait özel yasaları vardır. Ve süreci vardır ve takdiri vardır. Bu sınırlar ve şartlar içerisinde bunları da tayin eden yine Cenab-ı Allah'tır. Oluş, süreci öyle bir şeydir. Onu ayrı ayrı tek tek varlıklarda işleyip şey etmek lazım. Niçin daha doğrusu işleyip anlayabiliriz? Niçin Cenab-ı Allah peki böyle yaptı? Cenab-ı Allah'ın bu süreci bu şekilde takdir buyurmuş olmasının elbette sonsuz hikmetleri var. Fakat bu hikmetlerin başında bizim yeryüzünde Allah'ın görevlendirdiği halifeler olarak kainattaki yaratılış sürecini ve yasalarını idrak edip onlardan yararlanarak hayatımızı tanzim etmemize ya inatın yasalarının yardımcı olmasını sağlamaktır. Hikmetlerin başında bu gelir. Hakikatler bunlar ve emsali hakikatler. Peki bu hakikatler karşısında irade sahibi olan insanın tavrı, tutumu, vaziyeti nedir? Bundan sonraki ayet-i kerimeler de bunu izah ediyor. 69. ayet-i Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "E lem tara ilallezine yucadelun fi ayati'llah Sen Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Nasıl olur da döndürülüyorlar? Niye döndürülüyor? Haktan yüz çevirmelerinde kendilerini haklı kılan sebepleri nedir? Hangi hakka ve gerçeğe dayanarak veya onu gerekçe göstererek ondan vazgeçiyorlar başka tarafa. Burada Cenab-ı Allah insan olunun yaratılış gerçeğine temas ettiği, ölüm gerçeğine temas ettiği ondan önce. Verdiği ilahi emirlere yalnız Allah'a ibadet ve ihlas emrine temas et. Ama bütün insanlar bunların kendisine teslim olmayı emret. Bütün bunları insanlar yerine getiriyor mu? Ya Bütün insanlar mı bunların gereklerini hiç olmazsa büyük ve önemli kısımlarıyla yerine getiriyor? Hayır. Onun için burada Cenab-ı Allah sen görmedin mi bunları? Bunlar nasıl olur da döndürülüyorlar? Yani normalde bu hakikatler, aklını kullanan için Allah'ın ayetlerinden dönmeyi, onlara iltifat etmemeyi, onların gösterdikleri istikamette yürümemeyi, haklı kılacak sebepler değildir. Aksine onları kabul etmek, o ayetler hakkında tartışmak yerine, İnsan olarak aklı başında akleden bir varlık olarak 67. ayet-i kerimenin sonu değil mi? Akletmemizin gereği olarak yapmamız gereken ne? Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmek değil onlara teslim olmak olmalı. Peki onlar Allah'ın ayetleri hakkında tartıştılar da nereye vardılar? Hak'tan yüz çevirdiler. Ondan sonra bunun devamı var. الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا onlar öyle kimselerdirler ki kitabı yalanladılar ve rasullerimizle gönderdiklerimizi de yalanladılar gönderdiklerimiz ile kitap aynı şey olarak da anlaşılabilir kitapla birlikte peygamberlerin ve özellikle de son din olması hasebiyle İslam son peygamberin sünneti olarak da anlaşılabilir. Allahu alem. Böyle anlaşılması daha uygundur. Niçin? Çünkü atıf muhayeret dolayısıyla yapılır. Yani iki şey arasında farklılık olduğu için ve bağlacı kullanılır. Ellezine kezzebû bil kitâb onlar hem kitabı yalanladılar hem de rasullerimizle gönderdiklerimizi yalanladılar. Bunu sünnet için kabul edersek sünneti kendine ait özel bir vahiy olduğu anlamı çıkar. Ey kitabı ve gönderdiklerimizi yalanlayanlar. Gelecekte bileceksin. Zamanı gelince bu yalanlamanızın ne kadar yalan olduğunu göreceksiniz, anlayacaksınız. Şimdi, ben yanlış okudum muhtemelen bilmiyorum ama şu anda belki böyle bir kıraat da vardır olması da belagat açısından çok da güzeldir eğer öyle bir kıraat varsa. Böylesi de yani üçüncü şahıs geliyor, üçüncü şahıs devam ediyor onun olmaz anlatım açısından اِذِ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ Hatırla o zamanı ki o zamanı görmüş gibi şimdi sana anlatıyorum ki o zaman zincirler bu kahılar oyunlarında olacak. Aral <gülüyor> voldun tekili çoğuludur tekili voldur. Eskiden esirler Eller çaprazlama yerine getirilir. Ondan sonra bu çapraz boyna bağlanırdı. Yasin suresinde bunun tasviri çok muhteşem yapılıyor baştarafta. Bunlar zincirlere tasmalara vuruldukları için boyunlarında tasmalar oldukları için kenenleri yukarı kaldırmış giden esirler gibi öyle haktan uzaklaşıyorlar diyor bu Bu şekilde diyor ağlan boyunlarında olacak ve selasil zincirler de ayaklarında ellerden de ayaklara kadar zincirlere vurularak esirler edilir o. E... Bir zamanlar Kunte bir dizisi vardı ki Amerika'da zencilerin macerasını anlatıyordu. Orada görmüşsünüzdür ve benzeri filmlerden. Yüshamun Yüzleri yüze sürüklenirler. Nerede? İlhamim aynar su içerisinde öyle sürüklenir. Summe finnari nari Sonra cehennem ateşinde de ayrıca alevli ateşe maruz bırakılacaklar. Alevle yakılacaklar, yanacaklar. Bunları okuyup geçmeyelim. Bir düşünelim. Hatta biraz kendimizi bu vaziyette düşünelim. Ha? Eller boyunlarda zincirlenmiş. Bağlanmış, hayatlar ha zincirler vurulmuş ve sen maazallah Hızgın sular içerisinde sürükleniyorsun yüzüstü sürükleniyorsun sonra da alevli cehennem ateşinde yakılıyor ama başka yerlerde de diyor ki La Onlar hakkında nihai hüküm verilmeyecek ki ölsünler. Cehennemdekiler nasıl seslenecek? Ya leyteha kânetil kâdiye de. Leyteha güzel temenniler, leyteha güzel temenniler için kullanılır. Ah keşke şu cehennemdeki azabımız son azab olsa hayatımızı bitirsek. O gün diyor يَدْعُونَ ثُبُورًا diyecekler. Ölümü ey ölüm gel yetiş diyecekler. الْيَوْمَ la تَدْعُونَ ثُبُورًا vahiden وَدْعُونَ ثُبُورًا كَثِيرًا Bugün bir defa ölümü temenni edip çağırmayın. İsterseniz çok çok çağırın. Hiçbir faydası olmayacak. İşte <Gülüyor> Cenab-ı Allah bizleri çeşitli şekillerde akletmek için uyarıyor önce hilkatinden delillerle akletmemizi istiyor hadi etmedik bari akletmemenizin cezasının ne olduğunu okuyarak, dinleyerek düşünün ve ona göre kendinize çekin üzerler <Gülüyor> humme ile lehum yinemekkütum düşrikune müunille sonra o cehennemdekilere bu azab ve sıkıntı içerisinde bir de azaplarını da daha da artırmak istercesine adeta onlara denilecek ki Allah'tan başka, Allah tam başka Allah'a ortak koştuğunuz varlıklar nerede Varlıklar nerede? Arapçada mı? çoğunlukla isnaları olabilir tabii. İlemen Bunlar men akıllı varlıklar için çoğunlukla kullanılır. Ma da akılsız varlıklar için. Burada akılsız varlıklar için kullanılır mevzu bahistir. Me kuntum teşrikun Allah'a ortak koştuğumuz varlıklar. Cansız, akılsız var. İnsanlar ve şeytan bile eğer ortak koşulmuşsa onlar hükmündedir. Ee, onlar bu işe razı değillerse kendilerini kurtarırlar razı olmayanlar. Allah'tan başka ortak koştuğunuz dünyadayken ortak koştuğunuz varlıklar nerede? Biz onları burada göremiyoruz diye. Tabii göremez. Çünkü herkes kendi azabında kendisinden başkasını görmüyor ki. Hayır hayır. Aslında gerçekte biz ilah diye zannettiğimiz ve kendilerine dua ve ibadet ettiğimiz varlıklar meğer hiçbir şeymiş. Bir şey değillermiş. Hatta biz bundan önce Hiçbir şeye dua ve ibadet etmiyormuşuz. Onları dünyadayken bir şey zannediyorduk. Zannediyorduk ki ilahlarımız, uydurma ilahlarımız, krallarımız, yöneticilerimiz, bilmem nelerimiz, ha bir koşsak bile bizi Allah'ın elinden kurtaracaklar zannediyorduk. Meğer onlar bir şey değillermiş de işte onlar da. Öğrendik ve anladık ki şimdiye kadar olan hadiselerden mahşerden buraya kadar hadiselerden bahsediyoruz. Eğer onlar da bizim gibi mükellef olması gereken veya eğer tamamıyla cansız değillerse bu işlerle hiç alakaları olmayan varlıklarmış değil. <gülüyor> Allah işte kafirleri böyle kaptır. Niçin? Çünkü kafirler baştan beri dalalete talip oldu. Kendi iradelerini hidayet istikametinde kullanacak yerde hak yoldan sapmak urunda kullandılar ve kendilerini de başkalarını da etkiledikleri diğerlerini de o tarafa doğruyor. Yerlerini de o onlar doğruyor. istedikleri için Allah da böylece o kafirleri saptırdı. Yerlerini de o tarafa doğruyor. Yerlerini de o tarafa doğruyor. Yerlerini Allah Allah. Müstekbir yönetimler ve şahsiyetlerin yaptıkları budur. Ama neticede görecekleri de az önce ayet-i kerimede ve benzerlerinde sözü edilen akıbettir. Zâlikum sizin bu haliniz var ya. Yeryüzünde yani dünyada iken, dünya hayatındayken yeryüzünde şımarmanız, haksız yere şımarmanız, kebîr kuntum tamrahun ve Şımarıp böbürlenmeniz sebebiyleydi. Dünyadayken şımarıyordunuz, böbürleniyordunuz. İşte bunları yapıyoruz. Biz mustaz afları istediğimiz gibi kallaç gibi atabiliyoruz. Onların enselerine basarak onları sömürebiliyoruz. Öldürebiliyoruz. Renkleri ayrıdır diye veya beyaz insan değildir diye Afrikalıdır diye Asyalıdır diye biz onları eziyoruz şımar diyor şımararak böbürlenerek onları cezaları bundan iman ama küfür ve isyan şımarmak yalnız beyaz insana mahsus değil tüm insanlar arasında her türlü rengi, her türlü kıtayı, her türlü coğrafyayı bunlarda yaşayan insanları hapsayan bir azgınlıktır. Önemli olan insanın insan olmak haysiyetiyle bunlardan kendisini kurtarmasıdır. Siyah olsun, beyaz olsun, kırmızı olsun, sarı olsun fark etmem. <gülüyor> yani cehennemde ahirette azabın her türlüsü var. Az önce sözü edilen maddi azaptı. Cehennemde yanmak, zincirler vesaireler. Şimdi burada da bu ayet-i ayet kerime ve 75. ayet-i kerime ve sonrasında da manevi azap, sözle yapılan azap bu gördük. Bu sizin böyle yapmanızdan dolayı. Üstelik onlara denilecek ki اَدْخُلُوا اَبْوَابَ cehennem عَالِد۪ي Cehennemin kapılarından içeriye orada ebedi kalmak üzere gidiniz, giriniz. Ümitleri kesiliyor. Kurtuluş ümitleri girer girmez bitiyor. O ana kadar mahşerdeki sıkıntılar falan filan baktılar ki geçiyor birçok şey. Tamam diyorlar bundan sonrası da geçer. Ama cehenneme girer girmez bu ümitleri cehennemde de bitiyor. Bir gün gelecek azapları bitecek mi acaba? Sorusunun cevabı veya nasıl olsa biter diye düşünenlere, düşünenlere hemen bu düşüncelerin yanlışlığı anlatılıyor ve cehennemde görecekleri azabın daha da şiddetli olmasına vesile oluyor. Udkhulu buaba cehennem fiha. Cehennemin kapılarından orada ebediyen kalmak üzere giriniz bir ve mutekbiri büyüklük taslayanların barınağı varacağı yer ne kadar tasavur edilemez, düşünülemez, ne kadar büyük olacak? İnsan havsalasını bunun büyüklüğünü kabul. Ondan sonra. Gerçek bu olduğuna göre hak dava sahibi olanlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Cenab-ı Allah böyle sesleniyor. Kasbir inne vaadillahi hakkı. O halde sabret çünkü şüphesiz Allah'ın vaadi aktır Gerçek. Allah'ım bizi sabredenlerden ey. Davamızın ve davamıza sahiplenmemizin neticesi, karşı karşıya kaldığımız ümit kırıcı bütün hallere rağmen, sen bizim sabrımızı ve sebatımızı Senin vaadinin hak olup, vakti gelince muhakkak ve muhakkak gerçekleşeceğine dair imanımızı her geçen gün. Hat kat, hat verleşti. Önümüzdeki ders inşallah 77. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti anna yasifun ve selamun alem mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet, esenlik ve her türlü musibetten, tehlikeden, sıkıntından, hastalıktan fakirlikten, çaresizlikten, mahrumiyetten bizleri muhafaza buyurmasını bütün kalbimizle niyaz ederiz. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun.